Allahu Ekber ve Lizzanil Hamd Cafil diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman onların iki günü vardır. Kadime Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam El Medine'de Ve lehum yevmâni yel'akûne fîhime Onların içinde oynadıkları eğlence yaptıkları iki günleri vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara yönelerek dedi ki قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مِنْ Allah Azze ve Celle sizi bu iki günden daha hayırlı olan iki gün ile değiştirmiştir. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o iki günü Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı Ramazan ayının akabindeki bayram ve Kurban Ayında Kurban Bayramı de bu iki günü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara açıklıyor. Dikkat ederseniz İslam dini önceki olan veya başka dinlerden olan, veya örf ve adetten olan, Allah Azze ve Celle'den kaynağını almayan hiçbir şeyi kabul ediliyor. İslam geldiği zaman insanların içinde eğlendiği, insanların içinde bir takım eğlenceler düzenlediği bazı günler var. Ve bu günler normal insanların yaşantısıyla alakalı günler değil. Önceki dinlerin kalıntısı olan, mecusilikten kalma olan veya Romalılardan girmiş olan, veya başka din mensuplarından İslam dinine girmiş olan günler. İslam bunu kabul etmiyor. Gelir gelmez Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye onların o günlerini iptal ediyor. Nevroz bayramlarını ve Middicam bayramlarını iptal ediyor bu kutlamalarını. Onun yerine Allah Azze ve Celle'nin ikame etmiş olduğu Ramazan ve Kurban bayramını getiriyor. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle azizdir. Allah Azze ve Celle izzet sahibidir. İzzet sahibi olduğu için ona taahluk eden onun dininden olan her şey de izzetlidir ve izzet başkalarını taklit etmemeyi gerektirir. İzzet başkalarına uymamayı gerektirir. İzzet başkalarından korkmamayı gerektirir. İzzet insanın bütün hayat nizamını sıfırdan, hiç kimsenin etkisinden kalmadan kendisinin oluşturmasını gerektirir. İzzet sahibi olan Allah Azze ve Celle de İslam dinini oluştururken hiçbir dinin etkisinde kalmadan, hiçbir dinle benzerlik az etmeden yeni bir din, vahye dayalı, tamamen adalet üzere olan bir din inşa etmiştir. Müslümanların da böyle olması lazım. Çünkü Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de izzeti kendin hepsine atfettiği zaman aynı zamanda resulüne atfeder, aynı zamanda müminlere atfeder. Şüphesiz ki izzet Allah'a Resulüne ve müminleredir diyor Allah Azze ve Celle. Allah nasıl azizse onun elçisi olan peygamber de azizdir. Onun elçisi olan peygamber de izzet sahibidir. Allah'a ve Resulüne iman etmiş olan müminler de izzet sahibidirler. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bize bu dini getirdiği zaman gerek itikadında, gerek amel noktasında, gerek ahlak noktasında tam izzetli tam teşekkürlü bir din bize bıraktı, tam izzetle bir yaşam şekli bize bıraktı, ondan sonra bize veda etti ve Allah Azze ve huzurunda gitti. Lakin daha sonra Müslümanlar Allah'ın onlara indirmiş olduğu bu dini değiştirince, bu dini hakkıyla yaşamayınca veyahut da bir takım problemler yaşamaya başlayınca bu nimeti lütfeden Allah, yani hiçbir şeyken insanlar, zeril iken insanlar, çölde tanınmaz iken insanlar, İzzet ile, din ile, vahiy ile onlara izzet veren Allah, onlara eden Allah insanlar değiştirince, nimetin hakkını vermeyince, nimetin şükrünü yerine getirmeyince Allah azze ve celle tekrar onlardan bu izzeti aldı. Çünkü hiçbir nimet yoktur ki iki yönlüdür. Ya bu nimetin şükrü eda edilir ki nimetin şükrünü eda etmek, dil ile Allah azze ve celleye hamd etmektes. Ve o nimeti Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde istediği yerden kullanmaktır. Veya insan Allah'ın vermiş olduğu nimeden nankörlük eder, diliyle şükretmez veya en büyük nankörlüğü yapar. O nimeti Allah'ın istediği şekilde ve Allah'ın istediği yerden kullanmaz. Allah Azze ve Celle insanı tam sıddı ile cezalandırır. Çünkü el ceza'u min cinsil amel insanın göreceği mükafat insanın yaptığı amelin cinsindendir. Eğer izzet nimeti varsa lakin insan izzetli olmuyorsa bunun cezası zillettir. Bugün şöyle bir dünyaya müslümanların haline bakın. İtikatta izzet nerede? İtikatta izzet ne demektir? İnsanların Hz. İbrahim gibi Aleyhisselam, insanların Muhammed Aleyhisselam gibi Allah azze ve celle'nin indirdiği hakikatleri eğmeden, bükmeden, dilini dolamadan, hiç kimseden korkmadan, kınayıcının kanamasından korkmadan Müşriklerden gelebilecek tepkilerden çekinmeden, sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'yi birleyerek ve sadece O'nun rızasını gözeterek, sadece O'nun kınamasından korkarak insanların itikatlarını yaşamaları ve İslam dininin itikadını insanlara ulaştırmalarıdır. Nerede Müslümanlarda bu hal? Nerede Müslümanlarda bu hizmet? Kendi inandığımız gerçekleri yaşamaktan çekiniyoruz. Kendi inandığımız gerçekleri insanlara anlatmaktan çekiniyoruz. Kendi inandığımız gerçekleri toplumun içinde hartırmaktan çekiniyoruz. Bir kafir demokrat küfrünü insanların içinde açık açık anlatırken, televizyon kanallarından çıkıp insanlara demokrasiye davet ederken, bir putperest müşrik insanları okullara çağırırken, çocuklarını okula göndermeyenleri kınarken, davuda askerlik yapan reziller, zillet içinde olanlar, davuda asker çocuk, çocuklu askere gönderirken, davul zurna çalarken biz itikadımızı insanların içinde dille korkuyoruz. İnsanlar davul zurna çalarak çocuklarını Allah ve Rasulüne harp ilan eden durumlara gönderirken biz askere gidilmemesi gerektiğini insanlara söyleyemiyoruz. Dünya Müslümanların hali izzet noktasında haraptır. Hem itikatlarını yaşama noktasında hem de itikatlarını insanlara ulaştırma noktasında. Mekke'yi düşünün daha İslam'ın ilk geldiği günlerde Peygamber aleyhissalatu vesselam insanlara ''Gelin la ilahe illallah'' deyin, ''Kurduluşa eresiniz dedi. Tabii bugün bu kelime bizim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü biz bu kelimenin manasını hakkıyla bilmiyoruz. Veya milyonlar, kendini bu kelimeye nispet edenler, bu kelimenin ne manaya geldiğini bilmiyorlar. Lakin o gün, Ebu Cehil bu kelimenin ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Bu kelimeyi duyduğun anda, daha Peygamberimiz hiçbir tesire gitmeden, daha Peygamberimiz açıklama yapmadan, bu kelimenin içini doldurmadan ey Ebu Talib dedi. Git şu söyle, akıllı dursun. Dilini tutsun, sesini yükseltmesin, her yerden konuşmasın. Böyle giderse bütün Araplar bir sene içerisinde bize düşman kesilecekler. Veya böyle giderse bütün Arapları biz karşımıza alacağız. Dini itikat anlamında, o kadar açık yaşıyor ki Peygamber, dini itikat anlamında en zayıf olduğu dönemlerde, yani sahabesini koruyamadığı, işkenceden insanların inim inimi dediği dönemlerde Peygamber Aleyhisselam dilini dinini açıktan açık bir şekilde söylüyor. Lakin bugün dünya müslümanlarına şöyle bir haline bakın. Bugün ben müslümanım diyen insanların şöyle bir haline bakın. İtikadımızı hakkıyla yaşayamadığımız gibi aynı zamanda insanlara anlatmaktan da çekiniyoruz. Neden? Çünkü izzet gitmiş, İzzet sahibi değiliz. Sadece Allah'ın rızasını gözeten sadece Allah'ın kınamasından korkan insanlar artık aramızda yok. Sürekli insanları baz alan, kulak kulluk ile yaşayan acaba insanlar ne düşünür? Acaba insanlar ne der? Acaba insanlar beni kınar mı? diyen insanların içinde yaşadığımızdan dolayı veyahut da biz böyle olduğumuzdan dolayı Allah sahabeye lütfetmiş olduğu o nimeti bizi elimizden tekrardan aldı ve bizi zillet içerisinde düşürdü. Lakin biz onlar gibi Allah kaynaklı olan izzeti üzerimize alırsak 1400 sene önce bir hiçken insanları yeryüzünün en aziz insanları yapan Allah emin olun bizleri de aziz yapacaktır. Yeter ki biz itikat anlamında itikatımızı izzetli bir şekilde anlayalım, izzetli bir şekilde yaşayalım ve izzetli bir şekilde anlatalım. Yaşantı noktasına bakın. O gün insanlar bir avuçtu. Medine'de 200-300 tane Müslüman var. Bu 200-300 tane Müslümanın 200-300 tane Müslümanın dünya içinde büyük dünya imparatorlukları içerisindeki yerleri çok büyük. Roma bir şey yaparken Müslümanlara hesaba katarak yapıyor. İran bir şey yaparken Müslümanlara hesaba katarak yapıyor. O günün müşrik Arapları kabileleri bir şey yaparken bir Medine'nin varlığını hesaba katıyorlar, ondan sonra iş yapıyorlar. Peki o zaman sayı nedir? Sayı çok azdır. Belki bugün bizim kendimizi İslam'a nispet eden insanların yüzde biri değil neredeyse Müslümanların sayısı. Kendini bugün İslam'a nispet eden insanların yüzde biri değil bugünkü sayı ve insanlar iş yaparken ne yapıyorlar? İnsanlar iş yaparken Medine İslam Devleti'ni hesaba katıyorlar, ondan sonra iş yapıyorlar. Lakin bugün Müslümanlara haline bir bakın. Yığınla insan, kendini İslam'a hizmet etmesine rağmen hiç kimse Müslümanlardan korkmadığı gibi bir plan, bir eylem yapılacağı zaman insanlar Müslüman olan kitleleri çok affedersiniz hayvan gibi düşünüp muamele ediyorlar. Nasıl ki bir orman yapılacağı zaman veyahut da bir orman ortadan kaldırılması gerektiği zaman çok önemli değildir. Çünkü içindeki canlılar hayvandır. Ölen ölsün bir şey değildir. Bugün Amerika, İsrail, İçinde yaşadığımız bu kafir, müşrik, tağut olan düzen, hesap yapacağı zaman, hesap kurduğu zaman sadece ve sadece kendi çevresini düşünüyor. Müslümanlar acaba nedir? Müslümanların acaba tepkisi ne olacaktır? Burada bu kadar ben Müslümanım diyen insan var. Acaba bunlardan ne tür bir ses çıkacaktır? O gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bakın, bir barş örtüsüne el uzatıldığı için hiç kimse ikindi namazını Kureyza'ya yetişmeden kılmasın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin namazını erteliyor bugün ben Müslümanım diyenler lanetliyoruz, kınıyoruz bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz gibi tepkilerle izzetli olduklarını zannediyorlar yığınları meydanlara toplayıp bağırıp çağırtmakla izzetli olduklarını zannediyorlar, İzzet bu değildir İzzet Allah'ındır Rasulününün ve müminlerindir ne zaman ki kafirler dünyanın herhangi bir yerinde bir avuç da olsa Müslüman'a hesaba katıp iş yapmaya başladıkları zaman bilmeni ki oradaki Müslümanlar izzet sahibidirler. Çünkü kafir yapacağı planlarda eğer Müslüman'a hesaba katmıyorsa o zaman demek ki Müslümanların izzeti söz konusu değildir. Peki neden Allah Azze ve Cette bize bu izleti vermiyor? Çünkü biz Allah Azze ve Cette ile beraber yaşamıyoruz. Din sadece inanç manzumesi değildir. Yani bir takım inanılması gereken esaslara insan inandıktan sonra din bitmiyor. Bilakis din insanın borçlanması demektir. Din insanın sürekli birine borcu varmış gibi düşünüp o şekilde ürketçe hareket etmesi demektir. Din insanın borçlu olduğu yeri hesaba katıp sürekli hazırlık yapması demektir. Dine girmek sadece bir takım vefuhumları kabul edip veya bir takım şeyleri reddetmekten ibaret değildir. Bilakis dini kabul etmek insanların yaşantılarını o dine göre düzenlemesidir. İslam biz dedi ki izzet ortada olan bir kavram değildir. Aslında izzet Allah Azze ve Celle'ye aittir. فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا مُحَقَّقْكِ اِزَّتِ تُمُوَ اللّهِينَ İzzet Allah'ın olunca Allah'la olan her şeyle beraber de izzetlidir. Rasulü de izzetlidir, mü'minler de izzetlidir, din de izzetlidir. Bakın normalde bir Müslüman nasıl olması lazım? Bir iş yaparken Bismillah diyoruz. Allah Azze ve Cet'in adını alıyoruz. Bir işi bitirdiğimiz zaman Elhamdülillah diyoruz. Allah Azze ve Cet'in adını alıyoruz. Bir şeyi görüp de acub ettiğimiz zaman Subhanallah diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin adını anıyoruz. Bir şeyi gördüğümüz zaman, hoşumuza gittiği zaman Maşallah, baarakallah diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin adını anıyoruz. Günah işlediğimiz zaman, yanlış bir şey yazdığımız zaman Estağfirullah diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin adını anıyoruz. Sabah daha gözümüzü açar açmaz namaz kılıyoruz. Allah Azze ve Celle'yi olarak an an anıyoruz. Gece gözümüzü kapatmadan önce zikir yapıyoruz. Allah Azze ve Celle'yi anıyoruz. Daha helanın kapısından içeriye girecek olduğumuz zaman, ağuzu diyoruz, Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz şeytanlardan, Allah Azze ve Celle'yi anıyoruz. Abdest alıyoruz, abdesti bitiriyoruz, Allah Azze ve Celle'yi anıyoruz. Namaz kılıyoruz, namazı bitiriyoruz, estaş diyoruz, Allah Azze ve Celle'yi anıyoruz. Müslüman her anında İslam dinine göre Allah Azze ve Celle ile beraber olduğundan dolayı Müslüman izledir. Lakin bu şuur ile olursa yani insan Allah ile bağlılığının bilincinde olursa insan sürekli Allah azze ve celle hesaba katıp yaşarsa o zaman Müslüman izzetli olur. Yoksa bu söylediklerimi bir papagan gibi yani Allah'la olan bu beraberliğini sadece zikirden ibaret sayan bunu da bir papagan gibi şuuruna varmadan yapan bir insan elbette izzetli olmayacaktır. Bugün bizim izzetsiz olmamızın sebeplerinden bir tanesi budur. Allah'la olmadığımızdan dolayı Allah'la beraber olmadığımızdan dolayı Allah bizim hayatımızın her alanında olmadığından dolayı bizim izletimiz nedir? Bizim izletimiz nakıstır. Bizim izletimiz de eksiktir. Gerek itikat anlamında, gerek amel anlamında, gerek yaşantı anlamında hiç fark etmez. İslam ümmetine şöyle bir gözünüzü gezdirdiğiniz zaman göreceksiniz ki zilnet her tarafı kaplamış, almış başını gidiyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de çünkü herkesin bunu iyi idrak etmesi lazım. Ancak bizler... Fert olarak, fert ve idrak edersek, her birimiz Allah'la yaşamaya başlarsa, Allah Azze ve Celle de bize fert ve nasip ederse, o zaman izzet tekrardan şey olacaktır, izzet tekrardan bir araya gelecektir. İkinci sebep ise, izzetli olamayışımızın sebepleri, Allah Azze ve Celle'ye nankörlük etmemizdir. Ki konunun başında da zikrettik, bunun başında da günahlarımız gelir. Yani bizim insanların görmediğini zannettiğimiz, ki aslında Allah Azze ve kandırıyormuş gibi yaşadığımız lakin hakikatinde sadece ve sadece kendimizi kandırdığımız günahlarımız gelir. Çünkü bakın, bu gününde insanların izzete ihtiyacı vardır. Çünkü müşrikler, Müslümanlardan kat kat daha fazladır. Ve Müslümanlar bir bozguna uğramıştır. İnsanların sabit kalabilmeleri için, kaçmamaları için, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında öbeklenebilmeleri için izzete ihtiyaçları vardır. Allah Azze ve Celle o gün diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا O gün sizi bırakıp, iki ordunun karşılaştığı gün sizi bırakıp kaçanlar var ya ancak şeytan onların ayaklarını işlemiş oldukları, kazanmış oldukları bazı şeylerden dolayı ayaklarını kaydırmıştır. Yani sebat edilmesi gereken yerine izzet Gösterilmesi gereken yerde, eğer insan aziz olamıyorsa bu insanın daha önceden Allah'a karşı yapmış olduğu nankürlükler sebebiyledir. Biz bazen günah işleriz, bazen kimsenin gözünün görmediği yerlerde Allah'ı kandırıp, müminleri kandırıp, hakikatinde ise kendimizi kandırarak birtakım günahlar işleriz. Lakin zannederiz ki bu kapandı, bu defter dürüldü, artık bu bizim karşımıza bir daha çıkmayacak. İşte Ufud günü gibi bir yerde. Uhud gününde insanların izzete ihtiyacı olan yerde Allah Azze ve insanların yapmış olduğu amelin cinsinden insana karşılık veriyor. Gözlerin kapalı olduğu yerde, insanların insanı görmediği yerde, insan zilleti tercih edince, çünkü her günahkar aynı zamanda bir zelildir. Allah'a karşı her günah işleyen, her isyan edip, kendi kendine zulmedip kafa kaldıran her insan içerisinde içerisindedir, Allah Azze ve Celle de insanların gözünün önünde, umumi olan yerlerde, açık olan yerlerde, izzete ihtiyaç duyduğumuz zaman Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle sebat vermiyor, kalpleri düz tutmuyor, kalplerin eğrilmemesi için kalplere seküneyt indirmiyor ve bundan dolayı insanlar ne oluyorlar? Bundan dolayı da insanlar izzetli olamıyorlar. Eğer biz bugün izzetli değilsek, bunun temel iki tane sebebi bir, bizlerin Allah Azze ve Celle ile hakkıyla beraber olmayışı, Allah'la beraber yaşamayışı, sadece dilde Allah'la beraberliği kabul edişimiz, bunların ikincisi ise bizim Allah Azze ve Celle'ye nankör oluşumuzdur. Özellikle gizli mekanlarda, özellikle kimsenin bizi görmediği yerlerde Allah Azze ve Celle'ye karşı nankörlük etmemizden dolayıdır. Bunun yanında bunu zikretmekle beraber bugün bayramdır. Allah Azze ve Celle'nin müminler için seçmiş olduğu bu İzzet ve şeref günlerinden biridir bugün. Aynı zamanda bugün Müslümanların kendi aralarındaki kırgınlıklara son vermeleri lazım. bugünkü bugün Allah Azze ve Celle'nin bizim aramıza yerleştirdiği ve bizim istemesek dahi belki önümüzde bir fırsattır. Birbirimize sarıldığımız zaman, kalplerimize birbirimize karşı bir haser, bir kalmasın, şeytana firin vermeyelim. Nasıl ki Allah Azze ve Celle izzetiyle şeytanı kahretmiştir. Biz de Müslümanların izzetiyle, İslam'ın izzetiyle bugün aynı zamanda müşrikleri veyahut da şeytanı kahredelim. Gene ikinci bir mesele, çünkü eminim konuşmadan sonra veya bayramlaşmadan sonra sorulacak. Müşriklerin bayramı kutlanır mı? Yani bir müşriye, Müslüman olmayan birine bayramın mübarek olsun vesaire denilir mi? Bu konuda bu bayram müşriklerin bayramı değildir. Bu bayram Müslümanların bayramıdır. Müslümanların bayramı olması hasebiyle de biz onların bayramını kutlamıyoruz. Onlar bizim bayramımızı kutluyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle veyahut Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye gününde müşrikler kendinden bir takım isteklerde bulununca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki nefsi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki onlar Allah'ın şiarlarını, Allah'ın hürmetlerini yüceltecekleri neyi isterlerse benden ben bunu onlara vereceğim. Eğer bu bayram kutlanıyorsa, bu müşriklerin cinini aziz kılmıyor. Bu bayramın kutlanması, İslam'ın ve Allah Azze ve Celle'nin aziz olmasını, onun izzetinin açığa çıkmasını sağlıyor Ondan dolayı bir insanın müşriklerle bayramlaşmasında, tabii en efgal olan, en güzel olan, bayramımız mübarek olsun demektir. Yani onlara bunu şey etmemektir. Onlara bunu affetmemektir. etmemektir. Lakin bunda bir beis yoktur. Hele bazılarının anladığı gibi, bazılarının işi abarttığı gibi, bu işin şirk, küfür veyahut da haramlık boyutu hiç iş yoktur zaten. Çünkü bir şeyin haram olması, bir şeyin küfür olması vesaire için mutlaka aradan nasıl bulunması lazım. Çünkü bu insanlar bizim dinimizde var olan Allah azze ve celle'nin seçmiş olduğu bir şeyi tazim ediyorlar. Bizi harama sürüklemeyecek. Bizim içinde bulunduğumuzda fıska gitmeyeceğimiz ne olursa bir şey olmadığı müddetçe bizim bu tür şeylere iştirat etmemizde bir beis yoktur alamin Allah nasip ederse şimdi böyle bayram